Allah'tan ﷺ ﴿الشهیطان الرجيم﴾ Bismillahi الله rahmani r-Rahim. Alhamdulillahı rabbil Ve salat ve selam ﷺ ve sünadı ve şefiğe ﷺ ve ve ﴿الله تعالى عليه وسلم﴾ ve ﷺ من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه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 رسولُهُنَّ بِجُّ بِجُّ alemin, ve رَسُولُهُنَّ ana resulü'n الْكَرِيمِ يَا إِلَهِ Ve inen âlemin hüdâruz envar-ı imânıyla Kur'an yöylemle nevver eyle. Ve fıkatü'z zevâmi'n bizlere yar eyle. Nefsün ve şeytanın bizleri Amin. Hürmeti Seyyidim Nusselim. Velhümdülillahi Rabbil Alemin. Serem Müslümanlar! Bir evvelki hafta namaza giriş kadedinde iç ve dış taharete dair birkaç cümle arz etmiştim. Namaz, insanın manen ruhuyla, kalbiyle yunması, yıkanması Hüzuru Kibriya'ya kabul edilmeye hazır hale gelmesi. Bunun için daha önceden fikren insanın hazırlanması ve bedenen zahiri pislikleri eracisi müzehrefatı üzerinden atması. Tertemiz bir hava ile bu iç temizliğini kazanmak üzere Hüzuru Kibriya'ya gelmesi. Uzun boylu Abdestin, guslün tahlilini yapmadım. Sadece esrarına dair bir iki cümle söyledim. Abdestin bize hatırlatacağı şey, guslün bize hatırlatacağı şey, teyemmümün bize hatırlatacağı şey, işte bunların üzerinde kısaca durdum. Evvelen ve bizzat değil, sadece namaza bir mukaddim olsun diye üzerinde durdum. Rabbir Rahim'in inayet ve ihsanı ile bademe inşallah namaz üzerinde durmayı düşünüyorum. İmkanın el verdiği, inşirahın hasıl olduğu nisbette. Namaz, insanın inşiraha kavuşmasını temin eden müstesna ve hususi bir ibadettir. Biz inşiraha kavuşmak için inşallah namaz kılacağız. Rabbimizin rızasını kazanacak, kalbimizin itminana kavuşmasını temin edeceğiz. Namaz günde beş defa bizim ruhani hayatımızda bir kavsiyeden ibaret, bir arşiyeden ibaret olması itibariyle bu inşirahı, bu itminanı temin eder. Namazda huzur bulamayan bir kimse hiçbir yerde huzur bulamaz mescit yoluyla gerçek huzur ufkuna ulaşamayan hiçbir yolla huzura ulaşamaz. O kanaatteyiz ki insanlık bir gün bütünüyle namaza teveccüh ettiği zaman bütünüyle huzura teveccüh etmiş sayılacaktır. Beş vakit namaz günde beş defa miraç manasındadır. Maliyata doğru terakkiye müştak ve arzulu, iştiyaklı olan insanın namaz sayesinde onu merdiven yaparak Allah'a yükselmesi mümkün olacaktır. Onun için Fahri Kainat Efendimiz namaza gözümün aydınlığı demiştir. Hubbibe ileyye en nisa ve tib ve cu'ilet kurretu ayni salah eû kemâ kâf bazı hadisçiler, Fubbibe ileyye min dünyakum selase buyurmuşlardır. Bazıları bunun tenkitini yapmışlardır. Ne onların rivayet ettikleri bu şekil üzerinde, ne de yapılan tenkit üzerinde durmak istemiyorum. İsterse hadiste bir selase tüm sözü bulunsun. Te'lif mümkündür. Mühim olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün gerçek manasını anlamak. Bana şu hususlar sevdirildi buyuruyor. Hubbibe ileyye en nisa vakib. Kadın ve güzel koku. Ravi dünya kum diyor dünyanızdan. Öbürü itiraz ediyor diyor ki hadisin üçüncü maddesi. Ve cü'ilet kurretu ayni fi salah. Gözümün aydınlığı, içime inşirah getirecek, beni ferahlatacak. Uzaktan gelmiş bir beşaret bir mesaj havasıyla gelecek, içime itminan salacak husus namazdır. Namaz ise dünya işlerinden değildir ki Efendimiz dünyanızdan üç şey bana sevdirildi desin. Tamamen ukrevidir, tamamen lahutidir, lahuti hüviyeti vardır. Zira bir miracı formül etmektedir. Selaset'ün sözüne, Dünya yakın sözüne itiraz ediyor. Hubbi ileyyye ennise, kadın sevdirildi. Yani cismaniyetim itibariyle sırtımdan atamayacağım bir yön. Kadın mahkuptur. Muktezai beşeriyet, kadının erkeğe erkeğin kadına karşı mecrubiyeti vardır. Tenasül için fıtrata derc edilmiş böyle bir husus vardır. Fıtrat ve tabiat olarak insanın mahiyetine konan bu şeyi söküp atamazsınız. Öyleyse şeriatı fıtriye ve hayatı tekviniye göre kadın bana sevdirildi. Bunu silip atamazsınız içimden. Ters anlamamak lazım. Çibirli arzu ve meyille ben bir aşık gibi maşukuma müftel müftelayım manasında anlıyorsanız, hadisçi de böyle anlamışsa yanlış anlamış. Farik Kainat Efendimiz tabiatı ve fıtratı anlatıyor. Fıtratı ve ve tabiatı insaniyem itibariyle bana kadın sevdirildi, buyuruyor. Tenasül için gerek vardı. İnsanlığın devamı için gerek vardı. Benim beşere bu noktada imam olmam için gerek vardı. İnsanlık benden sonra beni taklit edecekti. Öyleyse kadına meftuniyet ve mecrubiyetim, beşeriyetimin muktezası, fıtratımın muktezası, tabiatımın muktezasıdır. Vattib. <gülüyor> Güzel koku da sevdirildi. Güzel koku, revayih-i tayyib'e, melaike-i ve ruhanilerin hoşlandığı bir şeydir. Onun içindir ki, onların gelip sakin oldukları mescitte, Kerih kokuyla bulunmadan efendimiz men etmiştir. Soğan, sarımsak, fırasa yiyen mescitlerimize yaklaşmasın veya gelmişse uzaklaşsın buyurmaktadır. Zira her vahı tayyip'e ve melaike-i kötü kokudan hoşlanmazlar. Öyleyse güzel koku, melaikenin kutu ve gıdası, ruhanilerin kutu ve gıdasıdır. Ne diyor Fahri Kainat efendimiz? Ruhaniyetim itibariyle ben... Güzel kokudan hoşlanıyorum. Yani bende bir de meleklik tarafı var. Cismaniyetimle nasıl kadına meftun ve müptelayım. Fıtratı beşeriyemin şeriyemin muktezasını yerine getiriyorum. Bende bulunan melekiyet yönüyle ben, yani ruhum itibariyle güzel kokuya meftunum. Bu iki şey sizin dünyanıza şeylerdir. Bana benim hususi hayatıma, kalbimin kutu ve gidasına gelince içime inşirah serpecek. Lahut âleminin mesajını getirecek Tamamen farklı ifade ediyor ama Teviller değişik olmuştur. Ben içtiyakla işte intizar ettiğim Bir kapıdan gelecek bir haberi beklediğim hengamda Namaz benim için frenkçe ifadesiyle bir sürpriz mahiyetinde karşıma dikildi. Miraca huzuru kibriyaya yükseldiğim zaman Kurbu huzurla müşerref olduğum zaman, Cibril dahi aradan çıktığı zaman, kulun Rabbi ile beraber yapacağı bir işle ben mükellef oldum. Bana elli vakit namaz tahmil edildi. Ümmetimin götüremeyeceği anlaşılınca bu beş vakte indirildi. Sıtkıyla eda edilince elli vaktın sevabını vereceği vadi de beraber verildi bana. Bu ise benim için bir göz aydınlığı oldum. Oğlum askerden gelen, gelen, beşa geldiği zaman gelen beşaret gibi göz aydınlı oldum. Bir anne bir baba nezdinde, burnunun kemiğini sızlatacak mahiyette, firak ve hicran içinde yanıp kavruldukları an, işlerine inşirah verecek, su serpecek, itminan ve huzur getirecek, bir haber karşısında nasıl gözleri nuru aydınlığa kavuşur? Namaz benim ümmetim için... Onların ziyafet sofrasında turfanda bir hurma sofrası gibi oldum. İçime öyle inşirah serpti. Öyleyse namaz dünyadan değil. Namaz Miraç'ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a teklif edilmiş. Ümmeti tavzif edilmiş. Ve Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam bu haberle gelmiş. Miraç'ta onun Miraç yapmasının manasının... Ümmetinde de zuhuru manasına geldiği için buyuruyor ki, benim gözümün aydınlığı oldu. Anlıyor musunuz sırrım? Ben miraç yaptım. Ben arşiyem ikmal ettim. Ben geldiğim yere döndüm. Ben de i̇nna innâ lillâhu ve inna ileyhi raciun sırrı zuhur ettim. Cismaniyet yolunu takip ettim. Canlılar alemine girdim. Melekleştim. Ubudiyetimle arş-ı kemalata yükseldim. Rabbimin huzuruna girdim. Geriye döndüm ümmetimi dahidar ve derbeder gördüm küre-i arz üzerinde. Bunlar sana nasıl kavuşacaklar ya Rabbi dedim. Bana dedi ki günde beş vakit namaz kılarlarsa bana kavuşurlar. Gözümün aydınlığı oldu anlıyor musunuz sırrını? Namaz Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın gözün aydın olsun manasına, kendisine yapılmış bir tekliftir. Onun için her mümin, Namaza geldiğinde kendi şuuru taalluk etsin etmesin. içine bir inşirah estiği hissedilir. Cenab-ı Hak vicdanımıza duyursun. Ne kadar gaflet içinde olursak olalım onun da sırrını arz edeceğim. Çok defa namaza durduğumuz zaman orada duyduğumuz hazı belki başka yerde duyamayız. Ama bu muttasıl devam etmez. Çünkü muttasız biz burada zevk almak için bulunmuyoruz. Her halde ubudiyetin, ona kulluğun ağırlığı olacak sırtımızda. Ara sıra isteksizlik olacak sırtımızda. Ta kulluğumuz makbul olsun. Ubudiyetin zevki için ona kulluk yapmış ve böylece yaptığı kulluğun mükafatını ve ücretini almamış olmak için. Çok defa zevk duymayacağız. Ama duyduğumuz zaman dünya ve masivayı ayağımızın ucuyla itiyor gibi istihkar edecek. Ve Yunus'un diliyle sadece seni ve seni diyeceğiz. Cenab-ı Hak dedirsin vicdanlarımıza. Namaz bir kavi ilaye zâlem. Gücü sonsuz, havli ve kuvveti mütenahi olan bir varlığa teslim olman. Ona dayanmam. İşlerinin halini ondan bekleme. Fahri kainat Efendimiz ciddi bir mesele karşısında sıkıştığı zaman namaza kalkardı. اِذَا <gülüyor> حَزَّ emrun قَوْمَ اِلَى الصَّلَاةَ حَبِدُّۜ Bir sıkıntıya maruz kaldı, bir iş karşısında tereddüte düştüğü zaman Rabbinin huzuruna kalkar durur. El pençe divan durur, böylece kalbini itminan ve huzura kavuştururdu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِسْتَعِينُوا ve salat. Ey iman edenler! Siz de sabır ve salatla Rabbinizden istane isteyin. O kaviyi mutlaktan yardım isteyin. Sıkıldığınız zaman namaza durun. İç kalağına maruz kaldığınız zaman namaza durun. Dünyevi müşkilleriniz üst üste yığıldığı zaman namaza durun. Yani Rabbinizin huzuruna dua etmek üzere gelin. İçinizdeki arızaları atmak üzere namaza durun. Sıkıntıları atmak üzere namaza durun. Herhangi bir ıstırap karşısında kaldığınız zaman namaza durun. Fahri kainat Efendimiz gibi. Zira namaz, zayıfın hakirin, kavi, havl ve kuvvet sahibi Allah'ın karşısında durmasının ifadesidir. Cenab-ı Hak kıyam durdursun inşallahü teala. Kur'an'ın ayetiyle anlıyoruz bunu. Kur'an'ın ayatü, beyinatı içinde görüyoruz bunları. Namaz... İnsanın Cenab-ı Hak'la mükaleme etme mevkiine yükseldiği muallâ bir mevkidir. İnsan namazda Rabbi ile konuşma imkanına sahip olur. Namazda insan elhamdülillahi rabbil alemin der. Er-Rahmanirrahim der. Maliki yavmiddin der. Allah onun vicdanıyla ve kalbiyle konuşur. Onu muhatap olarak karşısına alır. Sah mütekellim olur, sah muhatap olur. Allah'ın bir mükâlemesidir namaz. Kuluyla, hakir kuluyla, aciz kuluyla. Kutsi hadiste öyle buyuruyor. Kasamtu salate beyne ve beyne ve abdi ma Namazı kulunla aramda ikiye böldüm. Kulumun kıldığı namaz onunla benim aramdadır, ikiye böldüm. Namazda kulumun istediği şey vardır. El verir ki uyanık kalpler. Er verir ki hışyar duygularla benden istediğini istesin. Ve abdi mâ sel buluyor. İza kâle 'abdî elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Yekûlullâh hamidânî 'abdî. Kul elhamdülillah dediği zaman Cenab-ı kulum beni hamdetti buyurur. Bana nimetlerimin karşılığında Şükürde bulundu, der Cenab-ı Hak. Ve قَالَ الْعَبْدُ اَرْرَّحْمَانِ الرَّح۪يمُ يَقُولُ اللّٰهَ اَثْنَى عَلَيَّ عَبْد۪ي قُولَ اَرْرَّحْمَانِ dediği zaman, Cenab-ı Hak kulum beni sena etti buyurur. Rahmaniyet ve rahimiyeti bana verdi. Yeryüzünde bütün refete rahmete muhtaç olanların imdadına koşan ben olduğumu itiraf ettim." Kendisine merhamet edeceğim izanıyla hüzuruma geldi, sena etti, Rahmaniyet ve Rahimiyetimi dile getirdi. وَاِذَا قَالَ الْعَبْدِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ يَقُولُ اللّٰهُ مَجَّدَنِ عَبْدِينَ ''Kul Maliki Yevmiddin'' deyince, zimamı Rabbe verince, her şeyin anahtarı ve kilidi Allah'ın elindedir. Kısus ile kıyamet gününde her şeyin Maliki Allah'tır itirafında bulununca, Cenab-ı Hak şöyledir. Kulum bana ululuk ve izzet verdi. Ululuğumu ve izzetimi kabul etti. Mecd Allah'a aittir dedi. Yerde ve gökte başka melik ve malik yoktur. Sadece malik ve melik Allah'tır dedi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ve izâ kâlel-abdi iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yakulullahu teâlâ. Hâdâ beyni ve beyni abdik. Ve abdi مَا سَعَلْ Bu kulumla benim aramda bir sırdır. Kulum diyor ki Rabbim yalnız sana kulluk yaparım. Yalnız yardımı senden isterim. Bu kulumla benim aramda bir sırdır. Zira onun kalbinin derinliğine göre bir değişse onun mükafatı çok başka olacaktır. Sığ bir gönülden söylüyorsa mükafatı ona göre olacaktır. Bir iç derinliğine sahip ise diliklarına kadar yalnız sana diyebiliyorsa onunla benim aramda bir şeydir. Sı olarak söylüyorsa onunla benim aramda bir şeydir. Ve le abdi ma'al muhakkak ki kulumun istediği şey kendisine verilecektir. İhtina sıratal müstakim. Sıratal lazina en'amts aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dalin. Haza le abdi ve le abdi ma'al. Kul bu sure ayeti okuyunca da Cenab-ı Hak şöyle diyor. Bu sadece kuluma aittir ve kulumun istediği ve hem hal verilecektir. O sırat-ı müstakim istiyor, sırat-ı müstakim kendisine verilecektir. Namaz kulumla benim aramda ikiye taksim edilmiş bir mükalemedir, bir hasbi haldir. Benim onun kalbine bakışımdır. Onun benim dergah-ı ulûhiyetime, azametime, cebrûtiyetime nazar etmesi Kendisi muhtaç olduğu şeyleri benden istemesi, benim de hatayayı Sübhaniyem'den ona vermem. İşte böylece namaz aramızda taksim edilmiştir buyuruyor Rabbül İzzet Hazretleri. Namaz bu inşirah ve bu itminanla gelir. Namaz Rabbin davetine icabet demektir. Ezani Muhammedi okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber denir. Günde beş defa minarelerden semalara doğru ezanı Muhammed-i Şehbal açınca umum insanlara davetiye çıkarılır. Rabbin ülufe dağıtacağı mescitlere insanlar davet edilir. Ziyafet var ziyafete buyurun demektir bu. Allah büyüktür. Küçük olan sizler muhtaç olduğunuz şeyleri kazanmak için Rabbin huzuruna koşun. Hz. Muhammed vesilesiyle Rabbin huzuruna çıkın sallallahu aleyhi ve sellem. Salata girin, felaha kavuşun, Allah'tan başka mabudu mutlakı yok deyin. Sadece Allah vardır deyin mabud, maksut ve mahbub olarak. Mümin bu davete icabet eder. Mümin bu davete icabet eder. Ezani Muhammed'i beş okunur. Beş bin dahi okunsa mümin icabet ettiğini eder. Edemediğini etmenin niyeti içinde yaşar. Günde beş defa Allah'ın davetine kulak kabartan ve bu davete icabet eden mümin haliyle ne anlatıyor biliyor musunuz? Evvela onu anlayalım. Günde beş defa Allahu Ekber sesine icabet etmişse ne anlatıyor haliyle? Allah'ım beni günde beş defa camiye çağırttın. 50 defa çağırsaydın ben yine gelecektim. 500 defa çağırsaydın yine gelecektim. Allah ne diyor ona? Madem ki kulum sen bu niyet içindesin, ben de 50 defa çağırmışım camiye gelmişin gibi defterime yazıyorum onu buyuruyor. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Sen daimi kulluk şuuru içinde bulunduğu müddetçe, sanki senin hayatının her safhası kulluk hesabına geçiyor. Kafire gelince beş defaya istirak etmediği için, beş davete kulak vermediği için, onun hayatı da bahi hava ve boşu boşuna geçiyor. Defterine kaydedilen hiçbir şey yoktur. Onun için mümin yümünlü ve bereketli, biri bin olan tarlasına bir attığı zaman ahiret tarlasına mezra'yı ahirete bir attığı zaman binler, yetmiş binler, yüz binler elde etme durumundadır ve buna namzettir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, ukrevi hayatımız hesabına birimizi bin yapsın, bizi mesut ve bahtiyar kılsın. Bu bize ait bir yönüydü davetin. Hakka ait yönüne gelince, biz hak bizi davet ediyor mescide gidiyoruz. Biri davet ettiği zaman gittiğimizde takındığımız tavır gibi, gitme durumu gibi Rabbin davetine icabet edip gidiyoruz. Biri bizi evine çağırır, yemeğe çağırırsa, gittiğimiz zaman kapının önünde mi oturtur bizi? Gittiğimiz zaman bir su mu ikram eder bize? Gittiğimiz zaman geldiğiniz gibi geriye dönün mü der bize? Katiyenle katip minarelerin başından, onların şahika ve zirvelerinden, en güzel ses Allah'a davet eden sestir diye Kur'an-ı Kerim'de Ezan-ı Muhammed'in büyüklüğünü dahi bize anlattıktan sonra... Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah'a davet eden sözden daha güzel bir söz mü olur? Allahu ekber'den daha güzel bir söz mü olur? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu'dan daha güzel bir söz mü olur? Bu güzel davetiye ile bizi kendi evleri büyütullah dediği mescide davet eden Allah celle celaluhu İnsanlar bizi davet ettikten sonra eli boş, midesi boş, kalbi boş, geriye çevirmedikleri gibi her halde boş geriye çevirmeyecektir. Ama ne yapacaktır? Beşer sizin midenize ve bağırsağınıza bir şeyler koyacaktır. rab namütenahi ihsan sahibi, namütenahi kerem ve rahmet sahibi Rab, sizin kalbinize ve ruhunuza gıda lütfedecektir. İç aleminizi açacaktır. Basiretinizden perdeyi kaldıracaktır, lahut alemine ait cinveler gösterecektir. Farkına varın varmayın, bir miraç yapmış lütfuyla sizi şeref yap kılacaktır, serfiraz kılacaktır. Rabbin huzuruna gittiğiniz zaman mahkeme-i kübrada namazınızın bir merdiven haline geldiğini göreceksiniz. O merdivenin üstüne, yukarısına doğru irtika ettiğinize şahit olacaksınız. Yükselecek, de namaz merdivenin doruk noktasından Rabbinizi müşahede edeceksiniz. Miraç müşahedeyi netice veren tatlı bir kavsiye bir arşiyedir. Madem Resul-ü Ekrem Miraç ile Rabbini müşahede etmiştir, siz de Rabbinizi müşahede edeceksiniz, mukbir-i sadık haber veriyor. Nerede müşahede edeceksiniz? Namazın doruğunda müşahede edeceksiniz. Namaz merdiveniyle oraya çıkacaksınız. Bu mananın üstünde namütenayi müşahede etme zevkine ereceksiniz. Rabbi müşahade nedir? Bunu yeri geldiğinde arz edeceğim. Nasıl bir şeydir? İçe ne getirir? Vicdan bundan ne anlar? Kalp nasıl anlamalıdır bunu? Yeri geldiğinde bunu arz etmeye çalışacağım inşallah. Burada anlayacağımız şey kulun Rabbin davetine icabet etmesi. Kerim ve rahim olan Rabbin kendisi davet ettiği kimselere ikram ve ihsanda bulunması. İza اَتَاكُمْ كَرِيمُ الْقَوْمْ فَا اَكْرِمُوا Cemaatin kerimi geldiği zaman ikram edin. Habibi edibine söylettiriyor. Biz yeryüzündeki insanların kerimi bulunuyoruz. Zira ona şirk koşmadık. Zira başkasına secde etmedik. Zira ezan-ı Muhammed'i okunurken davete icabet ettik. Habibi edibine böyle söylettiren, onu o istikamette harekete sevk eden Allah Celle Celaluhu. Gönlümüzde ümid ediyoruz ki kendi davetine icabet edip de huzuruna geldiğimiz zaman bizi ihsansız ve ikramsız bırakmaz. Keşke şu ventilatör çalışsaydı. Namaz Rabbin davetine icabet dedim. Bu icabetin kendine has formüle edilmiş şekli. İnşallahü Teala, tıdkı bütünle, ihlas ve samimiyetle onun huzuruna gelmeye bugün ve yarın muvaffak olur. Ve böylece Rabbi İzzet'in nimetlerinden fazlasıyla istifade etmiş oluruz. Rabbimiz istifadesiz geriye döndürmesin bizleri. Namaz hususiyeti olan bir ibadettir. Her ibadet belli vakte bağlı, belli zamanlarda yapılır, gelir ve gider, namaz muttasıl devam eder. Oroş tutarsınız, tuttunuz bu Ramazan'da, eliyle ayağıyla çekilmeye başladığını siz de görüyorsunuz. Şu havanın bulanıklığı bugünlerde başınıza bir yağmur yağdırırsa, işaret ve nebevi nebeviyle Kadir gecesi olma ihtimali vardır. Bu beşaretiyle de size ben gidiyorum diyor. Bir aydır senede gelir, bir selam çakar. Karşınızda el pençe divan durur, istifadenize hazır bulunur. İstifade ederseniz, edersiniz, edemezseniz çeker gider. Oroç şerefli bir ibadettir. Rabb mükafatı bana aittir demiştir. Gizli bir ibadettir. Aç sırrını Allah bilir. Dünyada aç öbür alemde mensud olacaktır, muhbiri sadık haber verir, fazileti vardır. Ama iki gün sonra siz onu çok kovalasanız dahi bulamayacaksınız. Arasanız yetişemeyeceksiniz. Bir sene geçirmeniz lazım. Var mı bir sene ömrünüz? Yok. Zekat senede bir kere tehdiyede kurtulursunuz. Malınızdan ayırdığınız bir miktarı ayırıp verdiğiniz zaman üzerinizden atarsınız gider. Anlık bir ibadettir. Malınıza belki bütün bir sene bereket ve yumun getirir. Fakat anlık neşme, bir neşve yaşarsınız. Anlık bir içinde bulunursunuz. Canınızdan artık vaziz malınızdan koparıp mümin kardeşinize verdiğiniz zaman canınızdan bir parça gidiyor gibi olur. Sonra şuur ve vicdanınızda. Rabbinizin emri istikametinde harekette bulunduğunuzdan dolayı kalbiniz huzur ve itminana kavuşur. Anlık bir huzur ve itminandır. O da gelir gider. Pek çok kimseye nasip olmaz. Nasip olan ise 3-5 gün içinde zevkini yaşar bitirir. Haç da öyledir. İhrama girersiniz. Zevkle lebbeyk Allahümme lebbeyk dersiniz. Ve gün gelir size siz çıkmak istemeseniz dahi artık burada tutmuyoruz derler. Pasaportlarınız ihtiyarladı, burada duramayacaksınız. Mahzun ve mükedder, gerisin geriye, arka üstü çıkarken Kabetullah'a bakar, ağlıya ağlıya ayrılırsınız, gidersiniz. Bütün bunlar Rabbin huzuruna çıkma, onunla mükaleme etme, ve için o alemden gelen nurlarla feyizlerle doldurma. Ama hepsi muvakkattır, namaz öyle değildir. O günde beş defa gözümüzün önünde kendisini hissettirir ve gösterir. Günde beş defa davetle bize gelir. Günde beş defa onunla biz Rabbin huzuruna gideriz. Günde beş defa alnımızı seccadeye koruz. Şahinin şehrimizin ifadesiyle öp alnımdan seccadem deriz. Rabbimize huzur dolu secdeler eder. Akrabu مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ muhbir Sadık'ın beyanları içinde Rabbimize secdede yaklaşırız ve Resul-i Ekrem'in ifadesiyle orada dua ederiz. Allahümme inni zalemtü nefsi, fağfirli fe innehü la yağfiru illa ya gaffar ya gafur. Mafirat et Rabbimize yaklaştığımız bu yaklaşmanın doruğunda, başımızı yere koyduğumuz zamanda, sanki onun ayaklarının önüne koymuş gibi o tahayyül ve tasavvur içinde, o elden ayaktan münezzeh ve mukaddestir. Aklı gelebilecek her türlü keyfiyetten ve kemiyetten mukaddes ve münezzehtir. Ama başımızı yere koyduğumuz zaman sonsuz tezellül içinde secdenin manasını yeri geldiğinde art edeceğim. Rabbimizin önünde başımızı yere koy. Ona haddinden fazla yaklaşmış oluruz. Cenab-ı Hak kurb-ı huzuruna alsın bizi yaklaştırsın inşallahı talih. Namaz muttasıl devam eder. Namaz bu manayı havi bulunduğundan ötürü miraç manasını zikrullahla beraber tek tekrar edilme manasını ruhunda taşıması itibariyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la omuz omuza gitmektedir. Hepsi bırakılır ama biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı bırakmayız. Bunu tekrar ber tekrar söyleriz. Her sabah namazından sonra yüz defa söyleriz Muhbir-i Sadık'ın fermanına uyarak. Her akşamdan sonra ona yakın söyleriz. Belki bazılarımız günde beş vakit namazdan sonra tesvahat adedince La ilahe illallah deriz. O bizi bırakmaz, biz de onu bırakmayız. Namazda da kelime-i tevhidi bırakmaz. Namaz bizden 24 saat içinde ayrılmaz. O kadar ki gece tatlı uykumuzun içine dahi girer. تَتَجَافَا جُنُوبُمْ عَنِ الْمَضَاجِ۪يۜ davetiyle karşımıza çıkar. Yanlarını sıcak döşekten uzaklaştıran insanlar, Rabbin rahmetini ümid ederek, gazabından korkarak döşeyin rahatlığını terk eden insanlar, gece döşeğimize dahi girer namaz. Namaz öyle bir şeydir, bizi yalnız bırakmaz. Onun için hadisi şerifte de Rasûl-ü Ekrem ve şöyle buyurur, namazını zayi etmemiş. Mümin kabre konduğu zaman teemmül etmiş nurani bir mana başının ucunda dikili verir. Ruhuyla düblesiyle onu seyreder. Sen de kimsin enisi celisindir. Bu nuraniyet, bu parlaklıkla sen de kimsin seni tanımıyorum. Allah Resulü buyuruyor. Der ki ben senin kıldığın namazım. Kıyamete kadar sana burada refakat edecek. Kabrin vahşetinde seni yalnız bırakmayacağım. Namaz öyle bir şeydir ki Kabirde dost, ahbap sizi terk eder. Mezarına bir çift taş dikip nişah eder. Evla diyar, her şey bırakır gider. Ama namaz, sen onu terk etmediğin, dünyada o seni terk etmediği gibi kabirde de terk etmez. Böyle bir ittisali vardır namazın. Namaz insanın içine girmiştir. O insanın içinde olduğu müddetçe mümin her an müterakidir. Hayatının sonuna kadar mutfasıl merdivenler çıkar. Onun içindir ki, Namaz Cibril-i Emin vasıtasıyla Efendimiz'e gelmedi, melek araya girmedi, kulluğuyla Resul-i Ekrem veya bir şaikaya yükseldi. Doğrudan doğruya vasıtasız Rabbi ile konuştu ve namazı aldım. Öyle bir sırdır ki namaz miraçtır ve miraçta alınır. Cibril dahi müminin namazıyla Rabbi arasına giremez, Hazreti Muhammed'in namazıyla kendisi arasına giremedi sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz, oruçta ve haçta bulunmayan şeyleri de havidir. Oroçta siz yemeği içmeyi terk edersiniz. Namazda da vardır bu. Namaza durduğunuz zaman yiyip içemezsiniz. Ama oruçta olmayan şeyler vardır. Namazda konuşmadan da oruç tutarsınız. Hüzulü hareketlerden de oruç tutarsınız. Rabbin huzurunda dururken, huzurun dışında her şeyden oruç tutarsınız. Dünya ve mafihayı tamamen arkaya atarsınız. Her şeyden alakayı kesersiniz. Bu yönüyle namaz orucu çok geride bırakır. Mü'minin miracı. Zekat bir anlık meseledir. Tehdi ettiğiniz zaman gönlünüzü bütün tutup Allah rızası için vereceksiniz. Senenin diğer parçalarında bu meseleyi düşünmeniz sizin için bir vazife değildir. Hac beş on gün orada durursunuz. İhramlı durduğunuz zaman Rabbe gönlünüzü verirsiniz. İhramdasınız ama Arafat'ta bile et keser, et yersiniz. Yemek yersiniz. Namaz o kadar ileridir ki Arafat'ta dahi kazanamayacağınız huzuru günde beş defa mücevher taşıyan eteğiyle getirir, sizin önünüze döküverir. Haçta dahi bulamayacağınız şeyi bulursunuz namazda. Vaka ve o ana has olmak üzere. Haccı nübudiyet-i olması itibariyle, orada kılınan namazlar itibariyle bir hususiyeti, müstesna bir keyfiyeti vardır. Ama hiçbirisi namazın kabına ulaşamaz bunların. Böyle bir hususiyet olduğundan ötürü, namazda şeytan mü'mini boş bırakmaz. Rabbe teveccüh o kalbi şeytan boş bırakmaz. Rabbine isyan bayrağını çektiği zaman, فَبِعِزَّتِ كَلَوْهُ يَنَّهُ مَجْمَعِينَ İzzetine kazem ediyorum ki senin kullarını baştan çıkaracağım diyor şeytan. Bu sözün de sadakat içindedir. Sonra onlar için onların dost doğru yolları üzerine oturacak baştan çıkaracağım. Eğri yolda gidenlerin önüne çıkmayacağım. Doğru yolda gidenlerin önüne çıkacak onları baştan çıkarmaya çalışacağım namaz için diyor ibadetlerinizden siz âlı koyma sözünü söylüyor. Onun için Allah Resulü sallallahu sellem mümin namaza durduğu zaman buyuruyor. İnne şeytan yecri min ibn adam mecraden Mustafa'kun ali hadis. Şeytan insanoğlunda kanın cereyan ve develan ettiği damarları içinde dolaşır durur. Kalbine piskot atar. Kafasına şüphe ve tereddüt okları atar ve bütün meselelerini ve müşkillerini namazda çözdürür. Dünyaya ait halledemediği her şeyi namazda kafasına sokmaya çalışır. Ve başka sahih bir hadisinde: İnne şeytanen yati ahadakum fi salati fiyulbisu alayhi salatuhu. Sümme la yedri kem Herhangi biriniz namaza durduğunuz zaman şeytan gelir, musallat olur. Namazını karıştırıverir. Sonra ne kıldınız, ne kadar kıldınız bunu bilemezsiniz, buyuruyor Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan miraç yapana musallat olur. Zira hırsız, hırfani bir evin etrafında dolaşmaz. İçinde bir şey olmayan evin etrafında mahali ikdam etmez. İçine girmeyi gözüne diye evin içinde bir şey ümit ediyorsa girer. Bir gönül dolu ise şeytan, onu talan ve yağma etmek için etrafında pervaz edecektir. Onun için sokaktakine şeytan musallat olmaz, namazdakine musallat olur. Ve namazdakine büyük insandır ki, şeytanın meredesinin kendisine musallat olmasına rağmen, Allah'a hamdolsun, dıştakinden daha ifbetli, daha namuslu, ahlakat, daha matmuttur. Şeytan, bütün himmet ve kuvvetiyle, mescide gelenleri baştan çıkarmak istemektedir. Zira dolu, bir hazine halinde bir kalple Rabbin huzuruna gelenler çok şey taşıyorlar demektir. İnşallah muhlis kulları baştan çıkaramayacaktır. فَبِعِزَّتِكَ لَعُوْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ O da biliyor. Senin izzetine yemin ederim ki bütününü baştan çıkaracağım, şirazeden çıkaracağım. ''Benim işim bu olsun'' Rabbe isyan bayrağını çektiği zaman. İlla اِبَادَةَ مِنْ هُمُ Ama senin ihlasa erdirdiğin kimselere ben dokunamayacağım. İhlaslı olmaya çalışanlar değil, İhlasa erdirdiklerine dokunamayacağım. Kendini aşmışlara dokunamayacağım. Dünya ve mafihayı ayağının altına almışlara dokunamayacağım. Başta nebilere dokunamayacağım. Sürçüp tak kalkanlara, yoluna devam edenlere dokunamayacağım. Günde beş defa kalbine giren, orada seyihat edenlere dokunamayacağım. Akını karasını ayıklayan ve eleyenlere dokunamayacağım. İş müşahedesini bırakmayanlara dokunamayacağım. Elle ademle meşguliyet değil, kendileriyle kavga edenlere dokunamayacağım. Cihadı ekber yapanlara dokunamayacağım. Dışta savaş verebilirler, nefsiyle kavga edenlere dokunamayacağım. Şeytan acını itiraf ediyor. Şeytanı mümin dize getiriyor. Hangi mümin? İhlasa erdirilen mümin dize getiriyor şeytanı. Yemin ediyor şeytan. İğva etmede, tezyin etmede, süslü büsü göstermede benalıkları baştan çıkaracağına yemin ediyor. Ama ihlasa ermiş kullar karşısında dize geliyor. Zira onların şahsi bir garezi. Şahsi bir ihtirası, şahsi bir kaprisi, kin nefreti ve öfkesi yoktur. Onlar Allah için yaşarlar, lillah için görüşürler, lillah-i l dairesinde hareket ederler. Ne taraflarından bakarsanız, bakınız, şeffaf bir ayna gibi Rabbi gösterirler. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın arkasında el pençe divandadırlar. Şeytan, semt-i sokulamayacaktır. Şeytan, mamur gönüllere musallattır. Onun için namaza gelecek, sana sokulacak fit sokmağa çalışacaktır. Böyle bir duruma maruz kaldığın zaman, başını yere koyup da aczını, fakrını ve hakaretini itiraf içinde sana yaklaştım dediğin an, muhakkak ki sana sokulmak isteyecektir. Bir hadis karşımıza şu beşaretle geliyor. Diyor ki, kul secdeye kapandığı zaman, Şeytan feryat eder, kaçar. Neden feryat eder, kaçar? Ben emrolundum, secde etmedim ve dalalete düştüm. Bu emrolundu, secde etti, hitaete erdi, Allah'ın zatını kazandı. Ama bununla beraber, Rabb'e çok yaklaştığınız bu torukta dahi sizi sizinle baş başa bırakmaz. Öyleyse Rabbinize niyaz edin. Allahım. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizle baş başa bırakma. Rejim şeytana terk etme bizi. Secdede dahi gelecek. Gelecek ama biz fikre nasıl karşısına çıkacağız? Ne diyeceğiz o mel'una? Ne diyeceğiz bu iç kavgada, bu savaşta biz? Diyeceğiz ki, Rabbimizin bize vaad ettiği şeyler var. Cennet var ve cemal var. Sen ne ile geliyorsun buraya? Sermayen nedir senin elinde? Dünyaya ait yani şeyler, füzuli şeyler, düşünsen de düşünmesen de burada Hakk'ın takdiri gibi olacak şeyler, sinek kanadı kadar kıymet olmayan şeyler, Cenab-ı Hakk'ın nazarında nezzülühiyetinde, terazinin bir kefesinde şeytanın aklına getirdiği şeyler, diğer kefesinde Rabb'in sana vadettiği ettiği şeyler, burada bunlardan bir tanesini tercih edecek Sapanını senin aklına soktu, üzüm harmanını senin aklına soktu, dükkanın vitrinini senin aklına soktu, önündeki masanın senin aklına soktu, ilerleme mevzuunda makamları kafana getirdi soktu. Bunlar peşi peşine muttasıl senin kafana girerken sen bir miraç yaptığını düşüneceksin soluk soluğa koştuğunu düşüneceksin. Bir an evvel merdivenin başına çıkma heyecanını taşıdığını düşüneceksin. Ve bir an evvel çıkıp doğruya Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin eteklerine kapanacağın anı intizar edeceksin. İşte böyle bir durumda Rabbini tercih edeceksin. Yapmaya Rabbi Kerim ve Rahimimiz bizi muvaffak kılsın inşallah. Kendisine karşı kulluk yaptığımız namazımızda hiç olmazsa bizi Kendisinden güda kılmasın. Muhterem Müslümanlar, namaz aynı zamanda içtimai bir muhteva taşır. Namazın içtimai bir muhtevası vardır. Namazda mümin müsavatı tahakkuk ettirmiş olur. Namazda hayatı tanzim etmiş olur. Namazda disiplin ve itaatın ruhunu kavramış olur. Mümin günde beş defa namaza gelir. Ve bir gün 24 saat beş parçaya bölünmüş olur. Sabit değişmeyen saatler halinde beş parçaya bölünmüş olur. Öğlen namazını kıldımı görüşelim. İkindi namazından sonra görüşelim. Akşam namazından sonra görüşelim. Niçin saat üçten dörtten beşten sonra değil de namazdan sonra görüşelim? Rabbimizden huzur aldıktan sonra, hayatımıza muvazene getirdikten sonra. Fikrimize istikamet kazandıktan sonra görüşelim dostum. İlk Osmanlı meselelerini mescitte görüşüyordu. Ashab-ı kiram da mescidde görüşüyordu. Yıldırım Bayezid mescitte meselelerini görüşüyordu. Neye dedin edin, gidin Bursa'ya. Mehmet Çelebi'yi ziyaret edin, Kudavenligar Hazretlerini ziyaret edin. Mescidlerinde tahayyül edin onları, hayalen yaşayın onlarla beraber şakır şakır şadırvanın attığını, mescidin bir tarafında askeri şuranın, bir tarafında sivil şuranın oturduğunu tahayyül etmeye çalışın. Hünkarın mahfilden bu meseleyi seyrettiğini, müşahede ettiğini görmeye çalışın. Ezani Muhammed'i okununca, tilavet edilince şadırvana koştuklarını, devlet ve rayiyetin şadırvana koştuklarını görün. Ve sonra namazdan sonra oturup meselelerini müzakere ettiklerini, görüştüklerini ve konuştuklarını görmeye çalışın. Rabb'e hesap şuuru içinde görüşülen meseleler, iç aydınlığı içinde görüşülen meseleler, beşerî her türlü kapristen ve ittirattan uzak görüşülen meseleler, ne kadar aydın, ne kadar duru, ne kadar itminan verici ve ne kadar neticeye götürücü ve götürmede süratli şeylerdir bunlar.